Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. 95.0 Açık Radyosunuz ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 24 Mart 2022 tarihli yayınımız bu ve 23 Mart'ta başladığımız Bir Fontana Melifereli yayınımızı sürdürüyoruz. Arterin'in Sesi Dizi serisi kapsamında İON'un Yeni Sesi isimli ses video yerleştirmesi vesilesiyle İstanbul'da bulunuyordu. 1947 doğumlu sanatçı ve müzik insanı, ses insanı Bill Fontana. Evrim Altu işte bu okazyon vesilesiyle Arter'de Melifereli ve Bill Fontana ile bir araya gelip hem Bill Fontana'yı bizlere ve açık radyo dinleyicilerine tanıttı hem de iyo'nun yeni sesi üzerine konuştuk. Ses üzerine çok kıymetli bir mülakat idi bu. Evet dün akşam bıraktığımız yerden devam ediyoruz. İzleyicinin zaman ve mekan algısını kuşatan iyo'nun yeni sesi ee, sanatçının Türkiye'deki ilk kişisel sergisi olmak özelliğini taşıyordu. Bunu da e, hatırlayalım. Ayrıca e, bir Fontana'ya özel olarak sipariş edilmiş bu iş çok ekranlı ve çok kanallı bir yerleştirmeydi. Sanatçının Türkiye'deki ilk kişisel sergisi olmasının yanı sırada bir sesin ürettiği imaja ve bir imajın yarattığı sese yönelik araştırmalara odaklanan Acoustical Visions, Akustik Görüntüler başlıklı serinin de önemli bir parçasını teşkil ediyordu. Şimdi Fontana ve Ferrer ile söyleşimize bu notlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Açık Dergi Projenizin dünkü tanıtımında müzik ve matematik ilişkisine de göndermeniz oldu. Bu minvalde yapıtlarınızın deşifreleri olarak baktığınızda notalar size özel bir şey ifade ediyor mu? Ya da şöyle bir özetle söyleyeyim. Eserleriniz için size özel şifrelemeler yapar mısınız yahut felsefi denklemler gibi bakar mısınız onlara? Fazla değil diye cevap veriyor Bill Fontana Soru'ya. Normal açıdan müzik yapmakla ilgili bir şey varsa o da melodi ortaya çıkarmaktır aklınıza bir şey gelir ve onu doğaçlama biçimde ortaya çıkarırsınız. Hmm. Melifeli yorumda bulunuyor. Elbette zaten sen de sesi bu meyalde en iyi şekilde doğaçlayan kişilerdensin. Bana kalırsa diye devam ediyor bir fontanın sözlerine bunda belli bir rahatlama ve eğlence unsurda barınıyor. Bunu bana ifade eden de, bu kabiliyeti vurgulayan da gittiğim konservatuvar oldu. Dün de anlattığım hikayeyi, yeri geldi, yine aktarayım o 12 yaşımdayken Cleveland'da bir orkestraya yürüme mesafesinde yaşıyordum. Meşhur sıcak günlerden biriydi. Her şey bir anda olup bitti. Orkestraya uğradıktan sonra bir müzik dükkanına dalıp nota kağıtları içeren bir defter aldım. Derhal enstrümanım olan piyanoyu seçtim. Zira defterde her bir enstrüman bir numarayla temsil ediliyordu. Kafamda ilk sempolimi yazmak vardı. Sıcak bir yaz günde sempolimi de yanıma alarak Cleveland Müzik Okulu'nun yolunu tuttum. Resepsiyona ciddi bir tavırla sanki bir hastane randevum varmış gibi başvurdum ve ilgili kişiye ilk senfolimi yazdığımı haber verdim. <gülüyor> Kadın beni üst katta çalışan ilginç isimli bir profesöre Sayın Cumberwood'e Sevk etti Ofisindeki iki yeşil piyanosu Nice nota yığının Kitabı ve Enstrümanla alanında bir Einstein Gibi duruyordu bana niçin geldiğimi sordu ve kendisine duruma çıkardım. Durup belli bir kuşkuculukla yüzüme sonra da besleme baktı. Yanıt verdi. Peki niçin yazdın? Ona bunu yapmaya mecbur hissettiğimi aktardım. Baktı ve... Ama bu çalınmaz ki. Sen müzik teorisi hakkında hiçbir şey bilmiyorsun dedi. Açık Dergi Bu meyanda Sayın Fontana'nın Arter Karbon Projesi'nin de platonik bir yönü olduğunu düşünüyorum. Evet, platonik bir yapıya sahip diye cevap veriyor Melifeli. Ama bir fontana benim sergim. Platonik mi diye cevaplıyor onu kubemsi yapısıyla evet diye ekliyor Melifeli. Öte yandan bu gök kubbemsi örtü altında da kendi başımızdayız. Evet tek başımızdayız. Belki bir dalgıç misali derinliklerdeyiz diyor Melifeli. O anda da birebir ilişkiyle tecrübe ediyoruz. Bu detayları siz mi tasarlıyorsunuz, yoksa bizim yorumlarınız mı? Her Birlik. ikisi de dile bir cevaplıyor bir fontana. Melife ile alıyor sözü. Bir de bu proje üzerinde Rorsch çalışırken her ikimizin de bir Birlik patlayan gök kubbe fikri so. içinde olduğunu Birlik. sanmıyorum. Asıl mesele veri toplamaktı, daha ziyade. Akabinde üzerinde çalışılabilecek onca materyali erişmemiz söz konusu oldu. Kendisinin fikri temelde içinin metaforik bağlamda sarnıca taşımaktı. Yine... Kendisine boğaz içinin sağmacın dört bir yanına dolması halinde ne olabileceğini danıştı. İşte böylece her şey bulanıklaştı Zira boğaz içi sanıştan büyüktü. Bununla birlikte az önce zikrettiğimiz gibi bir akustik kubeyi bununla buluşturmaya odaklandık.. Ardından suyun taşıdığı çok kutuplu varoluş hali de buna eklemlendi. Zira bildiğimiz ve tecrübe ettiğimiz gibi su eğer dikkat edilmezse bir yıkıcı dert haline de gelebilen bir şey. Yani bu kubbeyi karbonda patlatma fikri de böylece kendini ortaya çıkardı ve içeri girdiğinizde izlediğiniz dev ekranlar ve ritmik damlalara ihtiva eden durağan öteki versiyonlar sarnıçla bağlantıyı da müzikal biçimde ortaya koydu. Elbette ortada gündelik yaşamın da bize önerdiği sakin bir liman duygusu da yok değildi. Görseller ve ses böylece daha dinamik bir hal aldı. Uzun süreli bir dinleme haline girerseniz elbette mevcut bir ritim var. Ancak bu sefer bu ritim daha da azaldı diyebiliriz. Eski bazilikanın Sarnic'in taşıdığı karışımda buna Boğaziçi ile eklendi ve ortaya çok güzel bir birleşim çıktı. Bu yönüyle eserin tadını gerçekten çıkarmaya niyetiniz varsa, Size önerim o ki mekanda askari 15 ila 20 dakika bulunmanız, hatta bazen gözlerinizi kapatmanız, anı işittiğiniz seslerle birlikte deneyimlemenizdir. Ne güzel bir cevap. Diyor bir konten. Yapıtlarınızda sıkça başvurduğunuz bir efekte kaleydeskopik etki içeren. Simetrik ve asimetrik imgeler oluyor. Sesle buluşan bu yapılar ortaya rastlantı eseri çıkıyor? Yoksa belli bir öngörüyle mi oluşuyor? Bunu ortaya koyarken daha ziyade devri daim evet. harekete yönelik bir atıfta bulunmuş oluyorum aslında. Artırdaki bu proje temelde bana İstanbul'un ruhu diyebileceğim Boğaz'ı hissetme fırsatı sundu. Taşıdığı enerjiyi deneyimleme ve yansıtma olanağı elde ettim ki bu enerjinin süre giden bir enerji olduğuna inanıyorum. Bu nedenle projeye katılan herkesin hayal gücünü ve izlenimlerini buraya katacağı inancındayım söz konusu hayat enerjisinin bu nehirde aktı fikrindeyim ben Burada ortaya koyduğum bu sanat eserinin de bu materyalin bir numunesi olarak alınması uygun olabilir. Ayrıca benim bu çalışmamın her daim mevcut olabilmekle de ilgili olduğu fikrindeyim. Şöyle ekliyor Melifereli, doğrusu Bill ile birlikte Basilika sarnıcına Boğaziçi'nin seslerini ektiğimiz akşamın hiç bitmesini istemedim, hiç istemedim. Evet diye katılıyor bir fontana. Ve şöyle ekliyor, o buluşma anını bir de izleyici eşliğinde yaşasak gerçekten etkileyici olabilirdi. Bu gerçekten de harika olurdu. Bunu yapmayı düşünebiliriz. Bir bu vesileyle istersen Evrim'e Sant pompidou işbirliğiyle ortaya koyduğun özel Notre-Dame-Chan projesinden de bahseder misin? Bir fontana aşıyor sözü. Dünkü sunumda da değindiğim gibi artdaki basın toplantısından bahsediyor. Paris'te bir süreden beri özel bir proje için çalışıyorum. Yaşanan korkunç yangının ardından Notre Dame'ın ilk fotoğraflarını gördüğümde Çan Kulesi'nin sağlam kaldığını fark ettim. Kuledeki sayısı ona varan Çan'ların da hasar gördüğünü düşünmüştüm. Ancak sonradan onları da kurtardıklarını sevinerek ve şaşırarak öğrendim. Çanların eski sesleri vaat etmediği iletildi, zira katedralin gördüğü hasar onların vereceği sesi de tayin ediyordu. Herkesten gizli olarak koruma altına alınan bu çanlarla ilgili proje onlara yeniden seslerini geri verebilmek üzerine kurulu. Bence bu çok güzel bir fikir zira Notre Dame çanları ezerden beri Paris'te yankılınıp duran bir sembolizm içeriyorlar. Ken de titreşiyorlar. Bu kapsamda geçen Şubat ayında katırdrinin onarımı için çalışan mühendislerle birlikteydim. Bir iletişim onarım ağı oluşturduk ve fiber optik altyapı kullanarak Sant pompidouda bir ses heykey oluşturabilmenin temellerini attık. Bu aynı zamanda ilgili titreşimi Ve sesi Paris'in dışına Çıkaracak oluşuyla da Heyecan veriyor Bu arada Projeyi İstanbul Biyeneli Sırasında RTR taşımak üzere Çalışmalarımıza devam ediyoruz ve en sonunda İstanbul'a geliyoruz. şöyle söylüyor: Nostlumu İstanbul'a getirme fikrinin bizleri de çok etkilediğini belirtmek isteriz. İtiraf edeyim, Giovanni Fontana, bu proje ile ilgili yaptığım rezonans keşif turları sırasında bende belli bir fantazi de oluştu. Notre yankısını karşılayabilecek heybet ve geçmişe sahip bir yapı olarak Ayasofya'nın değerlendirilebilmesi ihtimali ne kadar güzel olurdu. Notre Dame'ın çanlarının oradaki akustikle tınlayabilmesi olasılığını bir düşünün. Lakin mekan şu günlerde politik beyanatlar uğruna kaynaklık ediyor ve bir süredir de bir cami olarak hizmet veriyor. Gerçekten bunu mümkün kılabilseydin çok ilginç olabilirdi dedi. Ne dersin? <gülüyor> Kesinlikle olurdu diyor Melifirli Ama Ayasofya bizim için de son derece özel bir mekan ve tek tanrılı dinleri yeniden tek bir çatı altında buluşturabilmek gerçekten de çok kıymetli bir fırsat olurdu Hristiyanlık, Musevilik ve İslamiyet tümü tek tanrıdan geliyor ve evet kimi zaman farklı konulardan ötürü birbirleriyle çatıştıkları oluyor bunu alanında profesyonel bir teolog olarak söylemiyorum. Ancak meseleye insanlık çerçevesinden baktığımızda her üç dini bir araya taşıyan ensumanın ses olabilir oluşu kesinlikle harika bir ihtimal. Ayasofya gerçekten de zamanın içinde yankalanan bir mekan. Bunu kabul ettiklerini bir düşünsenize. It is reverberating the time to so the sounds of Istanbul, to the sounds of the the universe. Yeah, so so this, it would be a beautiful idea, you know, if we could do that. So please, please, please. Açık dergi.